Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Barış Coşkun'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Barış Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, sizi serginiz vesilesiyle tanımıştım, hı hı. Nistagmus. Ee, sergiye gelemedim, sosyal medyada gördüm, bir de basında takip ettim. Çok enteresan geldi. Ee, fotoğraf ama sizin bu Nistagmus'u da bir anlatma çabası vardı veya sizin parçanız olan bir şey. Ee, önce bir küçük sizi tanıyalım. Nistakmus'la birlikte e, uh -huh. sonra da e, o bağlantılı olan filmle de ilgili konuşuruz. E, merhabalar öncelikle. E, şimdi şöyle izah edeyim size. E, Sergi e, tamamen benim kendi kişisel e, hikayemi baz alıyor. Yani e, ben Nistakmus'u, göz bebeklerimle Nistakmus'u ee, hastalığı var. Yani daha doğrusu benim de sonra yıllar sonra bunun ne olduğunu öğrendiğim çok ilgimi çeken e, bir durumdu. Ee, %10 görme yetisine sahibim. Yani normal bir insanla aynı görüş açısını görüyor olabiliyorum ama sadece yani veya ben veya bu hastalığa sahip olan insanlar sadece e, bu %90 kaybın sebebi nistagmus yani göz bebeklerinde oluşan istemsiz titreme yani hareketli olarak normal bir şey, normal bir görünme hareketli olarak bakıyor olmak veya saniyenin büyük bir bölümünü titrek olarak kayma olarak görüyor olmak otomatikmen görüş açısı aynı olsa bile netliği veya işte gördüğünüz şeydeki kaliteyi düşürüyor. Bu da e, otomatikmen görüş açısındaki %90 kayba sebep oluyormuş. Ya Ben doğuştan beri bu hastalıkla e, ilgiliyim. Daha doğrusu hani gözlerimin bozuk olduğunu düşünüyordum belli bir noktaya kadar. E, çok doktora gittim. Bununla ilgili çok e, ailem tarafından Hani bir çözümü varsa e, diye çok uğraşıldı ama bir tedavisi yok mu sonra ben tabii biraz daha yetişkinlik durumuna geldikten sonra kendim biraz araştırdım bir iki doktora gittim falan e, sonrasında bu yüzde doksan görmek kaybının yüzde on görüyor olmam öğrendikten sonra biraz çok ilgimi çekti açıkçası yani bu nistagmus'un nasıl olduğu, neden olduğu veya e, neye etkiledi e, bu da e, Otomatikmen bende bir şey çağrıştırdı. Yani en azından bunu bir hikayeleştirip insanların da benim görüş açımlan veya benim gördüğümü görerek onlara bir şeyler anlatıyor olmak istedim. Bundan yola çıkarak da bir sergi açma fikrim oldu. Ortalama bir yıl falan bir çalışma süresi oldu. Sonrasında sonuçlandı. İşte geçen Şubat ayında da sergiyi açtık. Tamamen sergideki durum şöyle. Benim eee yani serginin biraz ana teması standart bir yani benim projem olan fotoğraflar göre yani oraya gelip ziyaret eden arkadaşların görüyor olması için e, yani biz yüzde yok ettik fotoğrafların tamamen oradaki fotoğraflarda asıl olan fotoğraflarda da %10 görme açısı var yani gelen oraya gelen benim fotoğraflama bakan insanların benim gözümden benim yaptığım işe bakmalarını istedim benim e, hayata bakışım da şöyle e, yani e, ben de normal bir insanın gördüğünü görebiliyorum ama x bir şeyi görmek için e, daha fazla efor sarf ediyor daha iyi algılamam, daha yaklaşmam veya daha yavaş yavaş çözülmesi gerekiyor. Yani biraz daha fazla efor sarf ediyor veya biraz daha fazla bir şey görmek için de görmekten ziyade biraz da hissediyor olmak zorundayım yani hayatımı idam ettirmek için. Tamamen bu düşüncelerin baz alarak e, sergiyi bu düşünceleri baz alarak yaptığımı söyleyebilirim. Çok güzel anlamlı bir sergi bir de sizin fotoğrafla bağlantınız da enteresan olmuş hı hı. Burak Bulut herhalde hayatınızda önemli bir isim ha, öyle anlıyorum kesinlikle, kesinlikle. tanımıyorum kendisini ama kesinlikle öyle kendisi şey. Cihangir'de bir sanat atölyesi var, fotoğraf atölyesi. Ee, öğrencilere fotoğrafla ilgili, e, sanatla ilgili dersler, eğitimler veriyor. Ben de kendisini tesadüfen tanıdım. Yani aslında benim kendisini tanıdıktan, e, 2012 yılında tanıştık biz. Kendisini tanıdıktan bu zamana olan geçen süreyi düşündüğümde aslında şöyle e, bende bir şey çağrıştırdı. Bir insana doğru eğitim. ...doğru kişi dokunduğu takdirde... ...insanın yapamayacağı veya öğrenemeyeceği... ...bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani aslında... ...belki de eğitim sistemimizde... ...bu bazılı Burak Bey gibi insanlarla... ...karşılaşıyor olsaydım... ...belki şu an daha farklı bir noktada olabilirdim. Ee, yani aslında doğru insan... E, ...dokunduğunda bir insana... Içindeki, Geç olmuş ama... ...iyi e, olmuş herhalde. Çünkü diyor, daha önceden... De. ...herhalde ticaretle... E, ...babanızla çalışıyordunuz. Hı hı. Ya şöyle ben e, öncesinde çok... E, ...yani... Aslında bu fotoğraf olayı olmadan önce ben çok tutuktum konuşamıyordum. Daha doğrusu insanın en büyük özelliklerinden biri olan düşünmek düşünmüyordum çekiniyordum, korkuyordum. Hep hayatım öyle geçti aslında. Korkmak, ee, endişe değil mi? Ha, hep tabii tabii, kesinlikle. Bu duygular. Hem de yani. ağır şekilde. E, bu da otomatikman insanın güne başlamasını bile etkiliyor yani e, takdir edersiniz. E, Burak böyle tanıştıktan sonra e, bunları bir nebze mı düşünüyorum. O da şey, e, tamamen az önce bahsettiğim gibi yani tamamen doğru insan ...bir dokunuşu olduğunu düşünüyorum. Yani aslında Burak Bey'in benim için... ...çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Ee, Onun tanıdıktan sonra... ...veya şansa inandıktan sonra da hayatta... E, ...daha olumlu, daha pozitif bakmayı... ...en azından... E, ...daha ziyade daha matematikle bakmayı... E, ...idrak ettim. Yani matematikten kastım da şu... ...aslında yani... Öğrencilik dönemi matematik hocalarından, matematikten nefret ederek geçti ama yani aslında her yaptığımız işin içinde bir matematik olduğuna e, ikna etti bırakmayı, hayatın komple bir matematikten oluştuğuna. Yani her sorunun bir çözümü olup veya olmadığını, yani bir sorunun çözümünün olmamasını biliyor olmak da aslında iyi bir şey. Bazı şeyleri kabulleniyor olmak. E ben de bunları birazcık da farkına vardıktan sonra daha yapabileceğim, daha çözebileceğim işlere yöneldim. E dolayısıyla beklentilerim de o yönde olunduğu için çok fazla e, olumsuzluklarla karşılaşma durumumu biraz daha aza indirgediğimi söyleyebilirim. Ee... Peki şu anda o zaman bir kaçış duygusu yaşamıyorsunuz herhalde daha ya, üzerine gitme gibi bir şey var. Şu anda en azından neyi yapıp neyi yapamayacağımı, neyi neden yapıp neyi neden yapamayacağımı farkındayım en azından. Hani bunun bir matematikte bari bunun bir yani matematiksel olarak düşünüyorum bir şeyin olup olamayacağını veya yapıp yapamayacağımı ona göre beklentilerimi sınırlıyorum. Bu da beni çok fazla hayal kırıklığına, çok fazla sürprize maal bırakmadan yaşamamı sağlıyor aslında. Yani ben de normal bir insanın yaptığı bir işi yapıyor olabiliyorum ama x bir kişi herhangi bir iş için atıyorum %10 enerji harcıyorsa benim %110 harcamam gerekiyor. Ama sonuçta geç de olsa ...hayal ettiğim bir şey varsa yapabiliyorum. Aslında bu da bir noktadan sonra insana... ...olumsuzluklar da bir noktadan sonra... ...insana düşünmeye, farklı alternatifler... ...üretmeye e, itiyor. Bu da otomatikmen hislerinizi geliştiriyor. Aslında farklı e, yani... ...yani bir şekilde insan istedikten sonra... ...yapmak istediği şeyi... E, ...yani... Çok, Kafaya koyunca yani, yapıyor herhalde. Bir nebze en azından kendini tatmin edecek kadar yapabiliyor. Yani onu... E, ...düşünüyorum. Bu da insanı böyle düşünmek de ...insanı komplekslerinden işte... Dışarıdakiler ne düşünür, bu olur mu, şu olmaz mı diye olan böyle bir gereksiz düşüncelerden biraz uzaklaştırıyor yani insanla bu tarz düşüncelerden uzaklaşıp bir şey için uğraşıyorsa en azından daha sağlıklı bir sonuç alabileceğini düşünüyorum. Aslında bütün bu düşündüklerimin sebebi tamamen doğru insanla tanışıp doğru yönde eğitiliyor olmamdan kaynaklı. Hani bunu da vurguluyorum çünkü e, okul döneminde pek böyle insanlarla, böyle hocalarla, işte böyle e, akademisyenler, eğitmenlerle böyle karşılaşmadığım için... E, ...bunun tabii ki değerini daha x bir insana göre daha çok biliyorum. Aslında bu genel hepimizin için öyle aslında. Bir insan doğru bir şekilde itildiği zaman e, her zaman e, gelecek sonuçlar iyi olacağını düşünüyorum. Yani bu tabii benim bakış açım. Peki e, fotoğrafla ilişkiniz nasıl dönüşüm, yaşıyor. Hani bir başlangıcı vardı ya herhalde. Sonra başka bir şey oldu. Şimdi başka bir yöne doğru gidiyordur diye tahmin şimdi ediyorum. Şimdi e, ben e, Burak ile tanıştıktan belli bir eğitim aldıktan sonra e, sadece iyi fotoğraflar, net fotoğraflar nasıl çekilir? Öyle şeylere kafa yürüyordum. E, sonra zaman geçtikten sonra e, insan hayal ettiği şeyleri de çekiyor olmak istiyor. E, hayal etmek e, güzel bir şey veya hayal ettiğin şeyi ne kadarını yapıyor olduğunu ben bunun farkındayım. Yani. En azından ...ne kadarına gidebileceğimi biliyorum... ...ve bundan mutluyum yani... ...çok fazlasında da gözüm yok yani... ...daha ziyade zaman geçtikçe... ...biraz daha bu işin sanat kısmıyla ilgilenmeye başladım... ...yani en azından... ...bir çekim yapmadan önce... ...farklı bir, bir çekime gitmeden önce... öncesini sonrasında oturup çizebiliyorum... ...kafamda... ...en azından kafamda çizdiğim şeyi de gidip orada... ...sonucunu alabiliyorum... ...aslında bu bile benim için geçmişe bakıldığında... ...çok büyük bir durum yani... ...ben mesela bundan 10 sene önce... Böyle şeylerin %10'un olacağını düşünüyor olsam çok şey olurdum. Yani inan inanıyor olmazdım ama bu da bir sonraki 10 sene için de bana aslında umut veriyor. Yani e, anlatabiliyor değil mi? Yani şey açısından e, bu 2015-2016 yılı sonrasında e, biraz daha işin sanat kısmıyla ilgilenmeye başladım. Üniversiteye de bıraktım, eğitimi tamamladım. E, Radyo-televizyon mezunuyum aynı zamanda. E, bu sinemayla da biraz ilgilenince biraz daha zihnim açıldı diyebilirim en azından yani şöyle hem hayal ettiğim şeyleri çekebiliyorum hem de gözümü bu geçen yıllar içerisinde daha terbiye ettiğimi düşünüyorum en azından iyi bir şeyin bu alanda iyi bir şeyin nasıl olduğunu veya X yapılan işin ne kadar iyiye yakın olup olmadığını anlayabilecek kadar birazcık da bilgi sahibiyim diyebilirim. Zaten bu işte bu tarz işlerde teknikten ziyade birazcık da hani belli bir şeyleri biliyor olmanız gerekiyor orası tamam ama birazcık da gözünüzün Görüyor. Göz estetik tabii, tabii, Bu da hemen olmuyor yıllar içerisinde oluyor Sürekli bakıyor sürekli izliyor olmak gerekiyor Bir de sizin tabii bu söylediğiniz Hı -hı. Yani e, bir şeyi Yakından görmem lazım yakından Hissetmem lazım o eminim çok daha Farklı bir boyut Yok, Şöyle Eski zamanlarda bunlar bu benim için Rahatsız edici bir durum zaman kaybolduğunu Düşünüyordum ama sonrasında şey e, Yani bir şeye yakından Bakmak daha yakından bakmak daha sakin Bakmak onu anlamak için Zaman tanımak Tabii, zaman Sizin tanımak, ritminiz daha farklı e, Benim e, ritmim daha farklı Evet ama bu benim insanlarla olan Diyaloğum da bu şekilde Yavaş yavaş zamanla Şahane. Anlayarak aslında bu benim için e, Şey benim belki en büyük şansım Diyebilirim yani böyle yaşıyor olmak Aslında benim de karakterime işledi bir nebzede Hani böyle daha yavaş daha sakin anlayabilmek, karşı tarafı anlayabilmek önemli. Yani ben baktığım bir şey de anlamaya çalışıyorum. Konuştuğum bir insanı da anlamaya çalışıyorum. Bu benim için hem doğru insanları bulmamda daha yardımcı oluyor. De doğru şekilde daha sakin düşününce daha doğru hareket etmeme sağlıyor. Çünkü hareket sınırım biraz sınırlı. Yani onu da doğru kullanmam gerekiyor. Bu sakinlik de benim için çok keyifli olduğunu söyleyebilirim yani. Peki bir müzik arası vereceğiz. Ama de Miriam'dan bir e, parça dinleyeceğiz. Bunlar bir ikili ve görme kayıpları var. Hı -hı. Ee, o yüzden seçtim. Neşeli bir parça dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konum Barış Coşkun'la birlikteyiz. Ee, kendisiyle ilk yarıda e, Nistagmus bu görme kaybından göz bebeklerini e, sabitleyememe olayından bahsettik. Bir de sergisi vardı Şubat ayında. Hı hı. E, ondan bahsettik. E, sonra. E, Bizim aramızda bir film alışverişi oldu kendisiyle. Kör Sushi diye bir film. Ben bunu Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde izlemiştim. 17 dakikalık 2016 yapımı. Yönetmeni Eric Heimbold. İki karakter var filmde. Bir tanesi Asyalı Amerikalı şef, Bunlake sürdürülebilir yemek hareketinin lideri ve dünyanın ilk sürdürülebilir sushi restoranının sahibi. Diğeri de bir yazar ama 18 yaşında sanırım görme kaybı yaşamış Ryan Knight'ın ee, ve bir radyo programı dinliyor o, orada da kendisiyle aynı hastalığı e, yaşayan bir birisi konuşuyor diyor kendi hani, e, çok sıkılıyorum bütün gün e, uyuyorum e, ve e, bu kör yazarımız Ryan Knight'in e, diyor ki ben kendi kendime söz veriyorum asla sıkılmayacağım ve hep yapacak bir şeyler bulacağım sonra bu Asyalı şef eee ...işte doğaya gidiyorlar... E, ...ekolojik e, suşi yapmak için... ...bir takım malzemeler... E, ...topluyorlar. İzlemenizi... E, ...çok öneririm. Bilmiyorum... ...sizin gözünüzden nasıldı? Ya ben e, gerçekten izleyince... ...çok etkilendim. Bir de şey... E, ...böyle hani standartın dışında... Işler, ...işleri görüyor, izliyor olmak... E, ...bende bir şeylere... ...bir yerlere dokunuyor. Yani benim... ...aslında hayal gücümü, düşüncemi... E, farklılaştırıyor diyebilirim. E, şey yani... İzlediğim e, filmde şey inanılmaz bir şey var. Yani hayat insanları bazen belli noktalara getirebiliyor. Bazen e, olmaması gereken veya olmasa daha iyi olabilecek şeyler olabiliyor. Ama insanlar neticede yaşamaya devam ediyorlar. Yani e, filmi izledikten sonra etkilendiğim nokta şu. İnanılmaz bir azim e, yaşama azimi. E, bütün olumsuzluklara rağmen hani... Yani aslında o da bir matematik içeriyor. Bütün olumsuzluklara rağmen işin içinden e, çıkabilmek için kendince oluşturduğu bir matematikle hayatını sürdürüyor diyebilirim. Bir de bunu yaparken benim dikkatimi çeken nokta şöyle. Yani aslında dışarının veya bir insan, bazı insanlar bazı şeyler yaparken genelde benim hep böyle arkadaşlarım var. Ben çok gözlemlerim. Herkes şey... Başkalarına göre yaşıyor aslında. Ne Nasıl oldu? O nasıl düşündü? Bu nasıl karşıladı? Aslında mesele o değil. Mesela ben o filmde izlediğim konuda e, tamamen kendi için yapmak istedikleri şey için tamamen olması gerektiğini düşündüğü şey için insanlar mücadele ediyor. Aslında bu benim bir nevi karakterime de uygun bir şey. Ben izledim çok etkisinde kaldım. Hem çekim aşamasına baktım hem de arkadaşın o filmde e, rol de, konu arkadaşın da hikayesi. çok güzel. Yani konu o da tabii ki çok güzel. nesli çok hızlı keyifli. tükenen e, lerle değil de e, diğerleriyle suşiyi yapıyorlardı. Hı hı. E, bir de kör yazar hani dalıp dalıp o kestaneleri çıkartıyordu, yosunları çıkartıyordu. Birlikte suşi yapıyorlardı. Baya ekolojik bir menü hazırladılar. Bir yönetmen, hani ben sinema mezunu olduğum için bir nevi yönetmen de e, o sahneleri o kadar güzel çekmiş ki. Yani o daldıkça hani izleyen kişi de onunla birlikte dalıyor. Yani e, tamamen onun dünyasında buluyorsunuz kendini. Işığı da bırak. ona göre ayarlamış. Tabii, tabii, ne tabii, kadar şey. ışık, ne kadar karanlık. Aslında çok e, yüzeysel bir iş gibi duruyor ama çok ince detayları var. Yani aslında ya, tamamen e, izleyen bir kişi o dünyaya sokabilmek için. Yani şöyle aslında izah edeyim, toparlayayım. Yani olan bir şeyi bir yönetmeymişiz gibi düşünürsek veya bir yapımcıymışız gibi çoğunluğun izlediği, çoğunluk tarafından reaksiyon görecek işlerden değil de bu aslında belli bir azınlığa hitap eden aslında tamamen hikayeye dayalı, hikayeyi anlatmak için e, bir ekibin toplanıp yaptığı işle diğer iş arasında çok inanılmaz fark var hep. Yani bu ikinci seviyede bahsetmeye etmeye çalıştığım durumlar aslında insana dokunan şeyler. Tamamen çoğunluktan yani bir büyük, büyük beklentiden de ziyade değil de tamamen X bir hikaye üzerine kurulu olan şeyler aslında gene o beklentiyi karşılıyor bir nevi ama daha anlatılıyor olması veya daha izleniyor olması izleyen kişi daha çok... İkna ediyor olması benim için önemli Bu da tam öyle bir işti benim için Ben yani onu Belli dönemlerde izlerim diye düşünüyorum Peki Şef'i nasıl değerlendirdiniz orada Şef'in duruşunu Yaptıklarını Ya o şey duruşu yaptıkları Yani aslında film komple Bir kısa film gibi 17 dakika e, 17 dakika zaten 17-16 dakika gibi bir şeydi Şey hem Ya aslında onun tamamen olması gerektiği gibi yani en azından e, olumsuzluk bir durum oluyor olsa bile yani nasıl olabilir veya nasıl olmayabilir? Ben onun çok farkında olduğunu düşündüm onun. Belki de ben öyle hayal ettim hani benim görüş açımdan. Sadece e, insanlar. Ee, ...neyi yapıp neyi yapmadıklar... ...hani ilk yarıda da konuştuğumuz durumda... ...ben tamamen o filmde onu gördüm yani... ...ben kendi hikayemle çok e, bağdaştırdım yani... ...bunu da benimle paylaştığınız için teşekkür ederim size... ...ben Rica çok ederim. keyifliydi benim için... ...bu Ryan Knight'ın... E, ...baya bir senaryolar yazıyor... ...New York Times'ta da yazarlık... <gülüyor> e, ...yapıyor sanırım... ...hakikaten de kendine verdiği sözü... ...tutmuş gibi görünüyor... ...ben asla Yok, sıkılmayacağım... ...ben onun inanmıyorum yani... E, ama şey ne kadar keyifli bir şey öyle değil mi? Bence çok keyifli. Yani... Başka bir bir de tabii bu bence insanların içindeki enerjiyle alakalı. Bazen tamam görme yetimiz tam oluyor veya her şey ama o enerji e, olmayabiliyor. Ben onun Hı -hı. biraz mizaçla da alakalı olduğunu e, düşünüyorum kesinlikle. açıkçası. Kesinlikle yani aslında benim için artı olan şu bu filmi izlememin bir ana katkısı. Ya bazen ben de umutsuzluğa kapılıyorum. Enerjim hiç olmuyor. Hani bazen ne kadar kendi enerjimi yüksek tutmaya çalışsam bile bazen evden dışarı çıkmaya bile korktuğum dönemler oluyor. Bu tarz hikayeler bu tarz hikayelerle bağdaşıyor ve bunları izliyor olmak aslında insanın o dönemlerindeki şeyin ne kadar gereksiz olduğunu anlatıyor yani. Hani ben evet. bana öyle dokundu öyle söyleyebilirim. O yüzden ben çok keyif aldım. Ben sizin Nistagmus serginizi duyunca işte beynim Hı -hı. bu kör suşiyle sizin Nistagmus'u bir araya yani getirdi. Ben hani şeyin yazarın adı. Ryan işte? Knighton. Ben ona bir benzer hikayede, benzer bir hikaye gibi olduğunu en azından birbirimize yakın e, bir durum olduğunu düşündüm ve bundan çok keyif aldım. yani gerçekten. Harika. Bir de e, bir e, kadından bahsettiniz. Bir yaşama azminden kanser. Ha şöyle ya ben aslında şöyle izah edeyim. Bir tanıdığımız var. Üç kere kanser atlatmış dördüncü evresinde. Yani muhtemelen herhalde benim de bildiğim kadarıyla. Artık daha tüm kanser vücudunu sağlamış biliyorsunuz kanserde artık çağın hastalığı oldu. Yani şey pek umut yok gibi, pek karanlık gibi aslında. Ya ben onun yaşama azmini görünce ya şey kendi insan kendi kırgınlıklarından, kendi üzüntülerinden utanç duyu aslında. Yani daha hani bakıldığında benim de tamam sorunlarım var, benim de sıkıntılarım var bazen yani paçalarımdan çekiyor bazen ben de dertleniyorum veya her şeyin olumsuz olduğunu düşünüyorum. Olumsuz düşünüyorum. Burası ayrı bir konu ama sonuçta e, bu benim sıkıntımı baz aldığında daha büyük, çok daha büyük bir problem ve bu probleme onun yansıtmış olduğu karakter ben de bunu görüyor olmak ve onu tanıyor olmak benim için çok e, şey. Ya çok farklı bir duygu. Aslında o bahsettiğiniz ya izlediğimiz filmde, bahsin ettiğimiz filmde de benzer bir hikaye ama olumsuzluklar var ama yani bir nevi insanın elinden gelen bir şey varsa yapılıyor. Elinden gelmeyen bir şey varsa bu da farkında olunuyor. Ona göre hareket ediliyor yani. Aslında bakıldığında böyle şeyleri gerçekten görüyor veya izliyor olmak çok keyifli yani. Hani böyle insanların azmini görüyor olmak, böyle insanlar bir yerden birbirine dokunuyor olmak. Benim adıma hem benim yaşama azmim açısından hem de hayata bakışımı biraz çerçeveliyor yani öyle söyleyebilirim. Ee, sizin bu Nistagmus serginizde, Kör de bana çok e, ilham verdi. Eminim dinleyicilerimize de verir. Ee, belki sizinle iletişim kurmak isteyenler olabilir. Ee, i̇letişim bilgilerinizi de verebiliriz. Ee, şeyden ben kendi kişisel çalışmalarımı e, şeyden e, bariscozgun.net adresinde sergiliyorum. Hakkımda e, fikir sahibi olmak isteyen, işlerimi görmek isteyen, hani benim ...gözümden görmek isteyen... ...arkadaşlar oradan... Fotoğraf elikiyor. projeleri vardı Hı -hı. orada... Hı -hı. ...video projeleri Hı -hı. var... ...peki bundan... ...sonra da yine sergilere... ...bu sanatsal çalışmalara... ...devam diye ya ben algıladım... Aslında ...bu sergi benim için bir noktada kırılma noktası oldu... ...ya ben... ...bir şeylerin farkındaydım... Hani ...en azından yapabileceğimi biliyordum da... Hani ...böyle bir şeyin organizasyonun içine girip... ...bütün hatlarıyla kontrol edip çıkmak... ...buna şey... Yani bunu kesinlikle kabul etmiyordum. Böyle bir şey yapabileceğimi düşünmüyordum. E, bırakmayın de çok desteğiyle en azından bu benim için bir adım. Böyle bir şey de yapabiliyorum diye düşündüm. İlerleyen dönemlerde de tabii çektiklerimi e, belli dönemlerle farklı hikayelerle e, insanlara gösteriyor olmak isterim. E, bakalım zamanla e, birlikte olabilir yeni projeler. Yani en azından bir şeyler yapabileceğimi daha e, net bu olayda gördüm diyebilirim. Peki e, geldiğiniz için çok teşekkürler. Ben davet ettiğiniz için, için teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ee, burada olmaktan da çok keyif duydum. Ee, yani beni çağırdığınız, burada konuştuğumuz için de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz. Kumandada da Ömer'e teşekkürler. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.